Şuayb Aleyhisselam, Medyen ve Eyke ahalisine gönderilen peygamber. İbrahim Aleyhisselam veya Salih Aleyhisselam'ın neslinden olduğu, anne tarafından Lut Aleyhisselam'ın kızına ulaştığı ve Eyüp Aleyhisselam'la da teyze oğulları oldukları rivayet edilir. İsminin Arapçada Şuayb, Süryanice'de ise Yesrup olduğu bildirilmiştir. İsmi ve nesebi Şuayb bin Mikail bin Yeşcur bin Medyen. Şuayb Aleyhisselam Arapça konuşurdu. Arabistan'da Akabe Körfezi'nden Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyüdü. O kavmin asil bir ailesine mensuptu. Hatta dedelerinden olan Medyen'in etrafında toplanan insanların kurduğu şehre Medyen ismi verilmişti. Şuayb aleyhisselamın gençliği Medyen kalminin arasında geçti. Bu bölge halkı sapıtıp azıtmış olduğundan onların kötülüklerinden uzak yaşar, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olur ve çok namaz kılardı. İnsanlara güzel huyları ve nasihatleriyle örnek olurdu. Medyen halkı nasıldı? Medyeniler atalarının doğru yolundan ayrılmışlar, kötü yollara sapmışlardı. Bu sebeple bir olan Allahu Teala'ya ibadet etmeyi terk etmişler, kendi yaptıkları putlara heykellere tapmaya başlamışlardı. Medyenin kervan yolları üzerinde bulunması, bölge halkanı ticarete yöneltmişti. Bu insanlar, yaptıkları alışverişte muhakkak hile yapıyorlardı. Onlar için bu bir alışkanlıktı. Yiyecek maddelerini alırlar, yer altına doldururlar, fiyatları yükseldiği zaman fahiş fiyatla satarlardı. Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar ve alırken büyüğünü satarken küçük ölçekli şekilde satıyorlardı. Hile sanki onların adları gibiydi. O zamanlar para ya sayılarak adet olarak veya tartılarak işlem görürdü. Medyaniler alışveriş yaptıkları şahıslardan parayı tartıyla alıyorlar, kenarından kırptıktan sonra sayı ile, başkalarına veriyorlardı. Kötü insanlardı. İnsanların yollarını keserler, onların mallarından belli bir kısmına hiçbir şey demeden el koyarlardı. Yol üstünde dururlar, bilhassa yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli çeşitli hilelere başvurarak ellerinden alırlardı. Sağlıklarının, boş vakitlerinin, yiyecek, içecek ve giyecekteki bolluğun, fiyatlardaki ucuzluk ve emniyet içinde yaşamak gibi nimetlerin kıymetini hiç bilmez, şükretmezler. Ayrıca tüm milletlere kötülük yapar ve Allah'ın verdiği, o an fark edemedikleri nimetlere nankörlük ederlerdi. Medyen halkı, Böyle zulüm ve sapıklık içinde hayat sürerken Allahu Teala onları doğru yola davet etmek için Şuayb aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam onlara Allahu Teala'ya şirk koşmamalarını ve yalnız Allah'a ibadet etmelerini, alışverişte ölçü ve tartıda haksızlıkta bulunmamalarını ahiret gününe inanmalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi. Eğer benim sözlerimi dinlemez, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmezseniz, sizi uyarıyorum, dünyada ve ahirette acı ve azaplarla karşı karşıya kalacaksınız, diyordu. Diğer peygamberlerde olduğu gibi, Azgın Medyen ahalisi, Şuayb aleyhisselamın sözlerini dinlemeyip, azıttıkça azıttı. Kabilesinin kuvvetli olduğunu ileri sürerek, Şuayb aleyhisselama kötülük yapmak istemediklerini söylediler. Fakat ona inananları tehdit etmekten de hiç geri kalmadılar. Hz. Şuayb, kavminin sıkıntı ve eziyetlerine rağmen kavmini doğru yola davet etmeye devam etti. Son derece üzgün ve o zamanlarda sıkıntılıydı. Allahu Teala'ya sık sık dua ediyordu. Aslında kendisinin ifadesi, cümleleri oldukça güzeldi. Çünkü Şuayb aleyhisselam son derece Etkili ve düzgün bir konuşma yapısına sahipti. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlerin hatibi diye tatif etti. Öyle meşhur oldu. Şuayb aleyhisselamın böyle düzgün ve etkili konuşmasının ve son derece sabırlı davranmasının tesiri, Az da olsa halk arasında kendini gösteriyordu. İbrahim aleyhisselam'a indirilen suhuflarda bildirilen hususları, yani Hanif dinin hükümlerini tebliğ eden şu aleyhisselamın peygamberliği şama kadar duyulmuştu. Allahu Teala'nın aşkıyla yanan nice gönül sahipleri akın akın onu görmek ve bildirdiklerine imanla şereflenmek için medyene geliyorlardı. Allahu Teala'nın felaketlerine sebep olarak verdiği mal ve sıhhatleri sebebiyle kendilerini kuvvetli zanneden müşrikler şu aleyhisselama iman etmeye ve ziyaretiyle şereflenmeye gelenlere engel olmaya çalışıyorlardı. Hatta içlerinde en doğru kimse olduğuna hiç şüphe etmedikleri Şuayb aleyhisselamı yalancılıkla suçlayarak iman etmek için gelenleri de ondan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Hazreti Şuayb'ı ve ona inananları yurtlarından çıkarmakla da tehdit ettiler. Buna rağmen Şuayb aleyhisselam kavmine karşı bıkmadan tebliğine devam ediyordu. Bir gün kavmini toparladı ve onlara şöyle seslendi Ey kavmim Allahu Teala'ya ibadet edin O'ndan başka ilahınız yoktur Alışverişinizde ölçü ve tartıda sakın hile yapmayın Ben sizin zenginlik ve refah içinde olduğunuzu Bu zenginlik ve bolluğa şükretmediğiniz takdirde bu nimetlerin elinizden çıkacağını görüyorum. Bu hıyanetiniz sebebiyle kıyamette cehennem azabının ve dünyadayken şiddetli bir azabın sizi kuşatarak hiçbirinizin kurtulmayacağından korkuyorum. Ne olur beni dinleyin diyordu. Şu aib aleyhisselam kavmini ondan başka ilahınız yoktur buyurarak, tevhide davet ettikten sonra, onları en mühim hususiyetleri olan, alışverişteki hilelerinden vazgeçmeye davet etti. Sonra, bu davet, önem sırasına göre devam etti. Çünkü peygamberler, hangi kavme gelirlerse, o kavmin gidişatına göre, yön veriyorlardı, konuşmalar yapıyorlardı. Medyen halkı ölçü ve tartıyı eksik ve hileli yapmak konusunda sanki bir adet kazanmışlardı. O yüzden şu ahip aleyhisselam evvela Allahu Teala'nın bir olduğu, eşi benzerinin olmadığına hemen ardından da alışverişinizde ölçeyi ve tartıyı sakın noksan etmeyin hile yapmayın diyordu. Şuayb aleyhisselam bu kötü huylarını terk etmezlerse Allahu Teala'nın ihsan ettiği rahat ve zenginliği onlardan alacağını anlattı. Allahu Teala'nın azabını kendilerine tebliğ etti. Sıklıkla şunları söylüyordu. Bakın bu hiyanetiniz sebebiyle kıyamette Cehennem azabının sizi kuşatarak, Hiçbirinizin kurtulmayacağından korkuyorum, Sizi uyarıyorum diyordu. Rabbiniz tarafından, Size açık mucize geldi. Artık ölçüyü terazi tam tutun, İnsanların haklarını yerine getirmekte noksanlık yapmayın. Peygamberler, ve onlara tabi olanların vasıtasıyla ıslah olmuş olan bu yeryüzünü küfür ve hilelerinizle fesada vermeyin. Eğer benim sözümü tasdik ederseniz bu söylediklerim sizin için daha hayırlıdır. Yine dinlemediler. Şuayb aleyhisselam kavmine peygamberliğinin ve bildirdiklerinin doğruluğunu gösteren Allahu Teala'nın izniyle birçok mucize gösterdi. Bu mucizeleri gördükleri halde iman etmemekte direnen kavmine yine de imanı anlatmakta devam eden Şüaib Aleyhisselam artık ölçeyi, teraziyi tam tutun diyerek gördüğü en bariz kötü hallerini Diğer kötülüklerden daha önce uzaklaştırmaya, dikkat etmeye çalıştı. Az bir şey için eksik ve hileli tartarak ihanet etmek ahlaken de çok çirkindi. Bunun için Allahu Teala haram olduğunu bildirdi ve hiçbir özür bırakmadı. Böylece insanlara ölçü ve tartıyı tam yapmalarını emretti. Bundan çok uzun yıllar önce. Şu aleyhisselamın davet ettiği hususlar iki esasta toplanıyor. Birincisi Allahu Teala'nın emirlerini büyük bilmek. Bu esasa tevhid ve peygamberleri tasdik de dahil. İkinci vurgu Allahu Teala'nın yarattıklarına acımak. Buna az önce bahsettiğimiz gibi eksik ve hileli tartma, fesat çıkartma Kısaca insanlara eziyeti bırakmak girmekte. Şuayb aleyhisselamın bildirdiği bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanıyor. Ey kavmim! Ölçekte ve terazide adaleti yerine getirin. İnsanlara hakkı olan şeyleri noksan vermeyin. Günah işlemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarıcı olmayın. Eğer mümin kimselerseniz, yani benim söylediklerimi kabul edip tasdik ediyorsanız, Allahu Teala'nın helalinden bıraktığı kar, sizin için ölçü ve tartıda hile yaparak elde ettiğiniz fazlalıktan daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinize bir muhafız değilim. Hud suresi 85 ve 86. ayette bunlar aktarılıyordu Şuayb aleyhisselamın sözlerinden. Şuayb aleyhisselam böyle demekle sizi kötü işlerden alıkoyacak benim bir gücüm yok. Ordularınız var o zamanın en kuvvetli ordularından zaten şumarmalarına vesile olanlardan bir tanesi de o. Size bir şey yapacak gücüm yok benim. Yaptığınız kötü işlerden dolayı ben size ceza da veremem. Yaptığınız kötülükler sebebiyle sizin şu an üzerinizde olan yani size verilen nimetler var ya, onlara da ben engel olamam. Ben sadece bana verilen görevi yerine getiririm. Ben bir tebliğ edeceğim. ''Başınıza gelecekleri vadedilen edilen azapla korkutucuyum.'' dedi. Tabi, Şuayb aleyhisselamın bu daveti karşısında, kavmi yine iman etmemekte ısrar etti. Şuayb aleyhisselam, çok namaz kılardı. Onu ibadet ederken gördükleri için, hakaret etmek niyetiyle bir gün, bir saygı ifadesi bile kullanmadan dediler ki Ey Şuayb! Bizim babalarımızın ibadet ettiği putlardan ve kendi mallarımızdan dilediğimizi eksik ölçüp tartmamızdan vazgeçmemizi sana şu kıldığın namazın mı emretti? Bir türlü inanmıyorlardı. Rahatları yerindeydi çünkü. Tuzu kuruydu. Şuhayb aleyhisselam senelerce kavmini bıkmadan, usanmadan, hakaretlerine, serseriliklerine sabrederek Allah'a iman etmeye, özellikle ölçü ve tartıda hile yapmamaya, insanların hakkını tam vermeye davet etti. Ayrıca yine onların adetlerinden bir tanesi olan yolları oturup insanları tehdit etmekten, eziyette bulunmaktan, Allahu Teala'ya iman edecek kimselere mani olmaktan, iman edecek veya iman etmiş olanları da şüphe ve tereddüte düşürmekten menetti. Bakın dedi. Size bir kez daha söylüyorum. Sizin sayınız ve malınız az iken sizi mal ve evlatla çoğaltan Allahu Teala'ya niçin koşmuyorsunuz? Niçin zikretmiyorsunuz? Sizden önceki ümmetlerden bozgunculuk edenlerin akıbetlerinin ne olduğunu duymadınız mı? Neden ibret almıyorsunuz? Onların başına ne geldiğine neden akıl erdirmiyorsunuz? Şuayb aleyhisselam işte böyle kavmine, Allahu Teala'nın onlar üzerindeki nimetlerini anlatırken bir de geçmiş ümmetlerden iman etmeyenlerin başlarına gelenleri haber verdi. İmana davet etti. Namazları kılın, günahtan uzaklaşın diye. Şuayb aleyhisselama dediler ki, ya biz seni böyle akıllı, hilm sahibi bir kişi olarak biliyorduk. Böyleyken... Sen nasıl atalarımızın dininden bizi uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Şu Ayb aleyhisselam, sizlerle daha önce paylaşmıştık, konuşması çok güzel, üslubu yerinde olan bir peygamberdi aleyhisselam. Karşısında cahil insanlar var, inatçı insanlar var. Onların o alaylı sözleri karşısında şöyle cevap verdi. Ey kavmim, iyice düşünüp bana cevap verin. Eğer ben Rabbim tarafından ilim, hidayet, din ve nübüvvetle gelmişsem veya Rabbim beni helal nimetlerle rızıklandırmışsa yine hakkımda böyle isnatlarda bulunur musunuz? Ben Allahu Teala'nın pek çok lütfuna kavuşmuş iken Onun emrine karşı gelemem. Rabbimin emir ve yasaklarını size tebliğ etmekten de. ''Asla vazgeçemem. Siz benim bu halimi neden anlamıyorsunuz? Halbuki sizin yapmanızı bildirdiğim hususları ben de yerine getiriyorum. Size namaz kılın derken ben kendimi bundan uzak tutmuyorum. Sizin sakınmanızı bildirdiğim kötülüklerden en evvel ben kaçıyorum. Ben uyguluyorum. Ben yapmanızı ve yapmamanızı istediğim hususları gücüm yettiği kadar size anlatıyorum tebliğ ediyorum sizin temizlenmenizi ıslah olmanızı istiyorum benim söylediklerim sizin faydanıza biraz düşünün size bildirdiklerimi zorla yaptıracak bir gücüm olmadığını söyledim benim gücüm Allahu Teala'nın yardımıyla sadece ben Yalnız O'na tevekkül ederim, bütün işlerimde O'na güvenirim ve O'na sığınırım. Çünkü her şeye kadir olan Rabbimdir. Ben ancak O'na döner, yine O'nun lütuf ve inayetine, yardımına güvenirim. Ey kavmim! Siz öncekilerin haberlerini duymadınız mı? Nuh kavminin suda boğulduğunu, Hud kavminin şiddetli bir rüzgarla savrulduğunu, Salih aleyhisselamın kavminin bir sayha, bir zelzeleyle helak edildiğini bilmiyor musunuz? Bana olan düşmanlık ve muhalefetiniz, böyle bir belaya uğramanıza sebep olmasın? Ey kavmim! Lut kavminin başlarına gelenleri, Zaman ve mekan bakımından yakınlığınız sebebiyle bilmeniz lazım. Çok zaman olmadı. Onların başına gelenleri niçin düşünmüyorsunuz? Şu isyandan vazgeçmeniz gerekmez mi? Ey kavmin! Artık ne olur uyanın. Rabbinizden mağfiret dileyin. Ona iman edin. Sonra tövbe ederek günahlarınızın affedilmesi için yalvarın. Başka şeylere tapınmaktan vazgeçip yalnız ona ibadet edin. Önceden yaptığınız günahlardan da pişman olup tövbe edin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir. Tövbe edenlere acır, inayeti pek çoktur. Lakin... Azgın Medyen halkı daha önceki sözleri de dinlememişler, alay etmişlerdi. Bu azgın Medyen halkı bu sözü de dinlemedi. Kötülüklerini gittikçe arttırıp, Ey Şuaib dediler, Söylediklerinden birçoğunu inan biz anlayamıyoruz. Anlayamamalarını söylemeleri alay etmekti. Çünkü Şuaib aleyhisselamın, nasıl konuştuğunu, açık ve tane tane konuştuğunu, karşısındaki muhatabına göre bir yol çizdiğini söylemiştik. Onlar alay etmek için böyle dediler. Kavmine, kendi dillerinde açık bir lisanla konuşuyordu Şuayb aleyhisselam. Kavminin insanları, Şuayb aleyhisselama düşmanlıklarından dolayı, onun açık ve net bir şekilde anlattığı şeyleri bile anlamadıklarını söylüyorlardı. Böylece senin peygamberliğin ve Allahu Teala'nın birliği hakkında söylediklerinin doğruluğu bize göre meçhul demek istiyorlardı. Daha da ileri gittiler. Dediler ki bir gün: "Ey Şuayb! Biz seni aramızda cidden çok zayıf bir adam olarak görüyoruz." Hani senin şöyle biraz akraban olmasaydı arkanda, biz seni taşlayarak öldürürdük. Sen bize karşı bir üstünlük içerisinde değilsin. Üstelik sen bizim sana yapacaklarımıza karşı koyacak güç ve kuvvete de sahip değilsin. Ama biz seni akrabaların olduğu için onların hatırına ellemiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Şuayb aleyhisselam dedi ki, ben sizden korkmuyorum. Sizden gelebilecek bir kötülüğe de, mukabelede yani karşı koymakta bulunmaktan da çekinmeyeceğim. Elimden geldiğince. Zillete sebep olan azabın kimlere geleceğini, kimlerin yalancı olduğunu yakında o kadar güzel anlayacaksınız ki. Ey kavmim! İlmiyle, kudretiyle, bütün yaratılmışları kuşatmış olan Rabbimi ve peygamberimi olarak, ben onun peygamberiyim, benim de onun himayesinde bulunduğumu düşünmüyorsunuz. Siz, aciz birer yaratık olan akrabalarımın hatırı için bana saldırmadığınızı söylüyorsunuz. <gülüyor> Halbuki, sizin yaptığınız işleri, ilmiyle, ilmiyle, Çepe çevre kuşatmış olan Allahu Teala'yı hiçe sayıp unuttunuz. Ona ortak koşup peygamberlerine ihanette bulundunuz. Onu haşa unutulmuş, şöyle arka tarafa atılmış bir şey gibi düşündünüz. Böyle delice bir kanaatte bulunmuş olduğunuzun siz şu an farkında değilsiniz. Ey kavmim! Bütün kuvvetinizle dilediğinizi yapın bakalım. Ben de vazifemi yapacağım. Yakında Allahu Teala'dan bir azap gelince kim zelil olur, kim rüsva olur, kim yalancıdır öğreneceksiniz. Siz dedi, şimdi azaba hazır olun. Ben de sizinle beraber sizin azabınızı gözlüyorum. Bu kadar tehdit üzerine tehdit önceki kavimlerin başına gelenleri anlatma bir kulaklarından girdi ötekinden çıktı Şuayb aleyhisselamın onların tehditlerine aldırış etmeyerek herkese Allahu Teala'nın dinini anlatmaya çalışması karşısında o müşrikler azgınlıklarını daha da arttırdılar Allahu Teala'ya iman eden zaten bir avuç insan vardı Onları da korkutarak inançlarından vazgeçirmeye çalıştılar. Şuayb aleyhisselamı ziyaret etmeye gelen var, gelenler var diyorduk ya, onları da inançlarından vazgeçirmeye çalıştılar ve o yalancının tekidir, delidir dediler. Kavminin ileri gelenlerini Şuayb aleyhisselama tabi olmaması için tehdit ettiler. Eğer siz şu ayba uyarsanız o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacaksınız. Böyle azgın insanlardı. Allahu Teala Medyen ahalisinin şu ayb aleyhisselamı yalanlayarak düştükleri sapıklığın büyüklüğünü bildirdi. Sonra onları kendilerini saptırdıkları gibi başkalarını da saptırdıklarını beyan etti. Şuayb aleyhisselama uyanları kınadıklarını açıkladı. Medyen halkı, dünyada ölçü ve tartıda hile yapmak suretiyle sapıklıkta o zaman için son noktadaydı. Bu sebeple azaba, felakete uğramaya müstahak oldular. Bu kavmin insanları, puta tapmak esasına dayanan dinlerini, ve insanların aldatılmasıyla elde ettikleri kötü kazançlarını terk etmeyi büyük bir zarar zannettiler. Başkalarını da böyle bir duruma düşmekten uzak tutmak istiyorlardı. Şuayb aleyhisselam kavmini davetten geri durmuyor, onlara nasihati hiç bırakmıyordu. Günler geceler böyle geçti. Kavmi bırakın iman etmeyi imanı gelenlere de mani oluyordu. Bu duruma çok üzülen Şuayb aleyhisselam onlara yine şöyle dedi. İman etmek için gelenlerin yolları üzerine oturup onları eziyet tehdidiyle korkutarak Allahu Teala'ya iman etmelerine mani olmayın. Eğri yola gitmelerini talep etmeyin. Sizin sayınız ve malınız az iken sizi mal ve evlatla çoğaltan Allahu Teala'yı zikredin. Sizden önceki ümmetlerden bozgunculuk edenlerin akıbetlerinin ne olduğuna, Allahu Teala'nın onları nasıl helak ettiğine bakın ve ibret alın. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen şeye iman eder ve bir kısmınız inkar ederse, Allahu Teala. Aramızda hakkı ortaya çıkarmak için batıl yolda olanları helak etmek suretiyle hükmedinceye kadar sabredin. O, hakimlerin en hayırlısıdır. Açık bir şekilde, Şuayb aleyhisselam ne yaptı? Kafirlere gelecek azabı bildirdi. Böyle bir azapta müminlere de sabırlı olmalarını tavsiye etti. Medyen halkı, Şuayb aleyhisselamın bu güzel nasihatlerini yine dinlememişler, daha da kibirlenerek bildirdiklerine inanmayı hakaret saymışlardı. Kendi dinlerine uymadıkları takdirde, Şuayb aleyhisselamı ve ümmetini memleketlerinden kovacakları tehdidine savurdular. Şuayb aleyhisselamın kavmi, iman etmeyi, Kibirlerine yediremeyen reisleri aracılığıyla şöyle dediler. Ey Şuayb! Seni ve sana iman edenleri seninle beraber beldemizden çıkaracağız. Yahut kat'i surette bizim milletimize döneceksiniz. Üçüncü bir seçeneğin yok. Ya buradan gideceksiniz ya da bizim putlarımıza secde edeceksiniz. Şuayb aleyhisselam şöyle cevap verdi Biz kerih gördüğümüz dine nasıl döneriz Muhakkak ki Allahu Teala bizi hak dinle şereflendirdi Batıl sapık dininizden kurtardıktan sonra sizin milletinize dönersek Allahu Teala'ya yalan yere iftira etmiş oluruz Dininize dönmek bize mümkün olmaz Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır siz farkında değilsiniz bizi imanda sabit kılması ancak Allahu Teala'ya aittir biz tevekkül ettik bu konuda ya rabbi bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver sen hükmedicilerin en hayırlısısın tefsir alimlerinin bildirdiklerine göre şu ayb aleyhisselamın bu hususları söylemekten kastı şuydu. Birinci bölümde sizlerle paylaştığımız üzere, o sapık dine dönüldüğü takdirde, Allahu Teala'nın ortağı ve benzeri olduğunu iddia etmiş olmak lazımdı. Ama tüm peygamberlerde olduğu gibi tevhid anlatıldı, yani Allahu Teala'nın bir olduğu eşi benzerinin olmadığı. Allahu Teala'nın dininin hak din olmayıp batıl olduğuna ve o müşriklerin dinlerinin de hakka yakın olduğuna inanmış olmak icap ederdi. Buysa en büyük yalan ve muazzam bir iftiraydı. Hakiki olan İslam dini terk edilip de batıla nasıl itikad edilirdi? Şuayb aleyhisselam kavminin iman etmesinden ümidini kesince allah Teala'ya işte öyle dua etti. Bu dua, Araf suresinin 89. ayetinde şöyle aktarılır. Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın. Şuayb aleyhisselam, bu sözlerini Allahu Teala'ya tevekkül ve kavmine azabı ilahi gelmesi için bir dua ile bitirdi. Şuayb aleyhisselamın kavmi olan Medyen ahalisi Hz. Şuayb'a ve ona inananlara karşı düşmanlıklarını günbegün arttırdılar. Şuayb aleyhisselamı ve ona tabi olanları öldürmeyi düşündüler. Onlar zihinlerindeki kötülükleri fiiliyata dökmek için çalışırlarken Hz. Şuayb'ın duasından sonra Cebrail aleyhisselamın sayahsı ve bir zelzele onları hakir ve zelil kıldı ve hepsi yok oldular. Sanki onlar o beldede hiç yaşamamışlardı. Şuayb aleyhisselam ve ona iman edenler kötülüklerden korundukları gibi onların maruz kaldığı azaptan da kurtalarak saadet eerdiler. Allahu Teala bu azgın kâmin helak oluşunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarıyor. A'raf suresi 91, Hud suresi 94 ve 95. ayetler. Cebrail aleyhisselamın sayhasıyla onları zelzele alıp evlerinde yüzleri üzerine düşerek helak oldular azap emrimiz gelince şuayba ve onunla olan müminlere rahmetimizle necat verdik ve küfürle nefislerine zulmedenleri Cebrail'in sayhası yakalayıp evlerinde helak oldular sanki onlar Orda ikamet etmemiş, yaşamamışlardı. Semud kavmi rahmeti ilahiyeden nasıl uzaklaştırıldıysa Medyen kavmine de öylece bir uzaklık verildi. İşte böyle. Medyen ahalisi Salih aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği Semud kavmine gelen azabın bir benzeriyle ceza aldı. Yalnız Semud kavmini altlarından, Medyen ahalisini ise üstlerinden gelen bir sayha helak etti. Kavminin durumunu gören Şuayb aleyhisselam, onların iman etmeyerek bu hale düşmelerine üzüldü. Sonra kendisini teselli etti. Bu aktardığım husus, Yine Araf suresinin 93. ayetinde geçmekte. Ey kavmim! Ben Rabbimin gönderdiklerini size tebliğ ettim ve sizin için nasihatte bulundum. Artık ben kafir olan bir kavme karşı nasıl fazlaca mahzun olurum dedi. Elbette Medyen halkı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına inanmamakla azaba müstahak olmuşlardı. Bunu hak ettiler. İşte böylece o Medyen halkı tarumar oldu. Şuayb aleyhisselam Kalminin helakinden sonra yine o bölgeye yani Medyen'e yakın yeşillik ve bolluk içerisinde... ...nimetlerin olduğu Eyke'ye gitti. O da bir kavim. Eyke'deki insanlara doğru yolu göstermekle görev aldı. Eyke halkı Medyen ahalisinin bütün özelliklerini maalesef taşıyordu. Her türlü azgınlık ve kötülük onlarda da vardı. Onlarda bolluk içindeydiler. Yine alışverişte birbirlerini kandırıyor... Teraziyi doğru kullanmıyorlar, ölçüde hile yapıyorlardı. Alışverişlerinde karşı taraftakine muhakkak zarar vermeye, onu aldatmaya çalışıyorlardı. Alırken ucuz ve fazla fazla, satarken pahalı ve eksik verirlerdi. Yine Medyen halkı gibi yurtlarının ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı yolcuları ikide bir soyuyorlardı. Hepsinden kötüsü puta taparlar, Allahu Teala'nın peygamberine iman etmek için gelenleri, Şuayb Aleyhisselam'a yalancı diyerek vazgeçirmeye çalışırlardı. İstekleri olmazsa, tehdinde bulunup, eziyet yapar, işkencelere kadar işi götürürlerdi. Başkalarının geçeceği yerlerde dururlar, insanlara, sıkıntı verirlerdi. Kısaca azgın bir topluluktu. Aslında Medyen halkı çoğalıp şehirlerine sığmaz olunca bir kısmı oradan Eyke'ye gitmişler orada imar faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Medyen ahalisinin küfürde inat ederek helake uğramasından sonra Şuayb aleyhisselam Eyke halkını toparladı. Dedi ki Allahu Teala'dan korkmaz mısınız? Ona isyan ediyorsunuz. Ben sizin için emin bir peygamberim. Allahu Teala'dan korkun. Yasakları terk edip bana itaat edin. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbinden gelecek. Ölçeyi tam olarak ölçün. Eksik tartarak insanları zarara sokmayın, doğru olun. Yeryüzünde adam öldürmek, zina etmek ve yol kesmek suretiyle bozgunculuk yapmayın. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'tan korkun. Daha henüz Medyen ahalisine nelerin olduğunu gördünüz. Dedi ama dinleyen olmadı. Ey keliler de, bugün bile ticaret hayatında geçerli olan ve herkesin uyması gereken, bu dürüstlüğü hiçe saydılar, iman etmediler, hatta dediler ki, sen defalarca sihre uğramışsın, sen ancak bizim gibi bir insansın, biz senin davanda yalancılardan olduğunu zannediyoruz, eğer davanda sadık isen, ''Üzerimizi hadi bakalım, gökten bir parça düşür görelim.'' dedi. Şuayb aleyhisselam, kavminin iman etmesinden ümidini kesince, Allahu Teala'ya dua etti. Bu duadan sonra aniden Allah'ın emriyle sıcak rüzgarlar esmeye başladı. İnsanlar korkudan tir tir titriyor, evlerine kaçıyorlardı. Fakat sıcak rüzgarların şiddetin arttırması üzerine kâfirler çaresiz kaldı. Belki dediler, serinleriz. Akar su bulunan yeşillik yerlere, gölgelik yerlere koşturup durdular. Fakat günden güne sıcaklık artıyordu. Hararet akar suları kaynatırcasına ısıtmaya, kızgın bir hale gelmiş olan taş ve toprak insanların ayaklarını yakmaya başladı. Yüzleri eyke kalminin kırmızı oldu. Fakat kafirler yine de küfürlerinden dönmüyorlardı. Ve böylece ebedi felakete uğradılar. İnananlar ayrı yere çekilip kafirlerin bu halini ibretle izliyorlardı. Cebrail aleyhisselam bir bulut getirdi, şehrin dışında tuttu. Bulut sanki güneşi kaplamış, serinlik veriyor gibiydi. Kafirler bunu görünce ötekilere de haber verip bulutun altına koştular. Bir serinlik bulduk, yaşasın ne kadar güzel bir gölgelik diyorlardı. Çünkü sıcaktan iyice bunalmışlardı. Hep birlikte orada toplandılar. Herkes gelince, ey eykeliler, peygamberinizi yalanladığınız gibi Rabbinizin acı azabını da tadın. ''Önünde secde ettiğiniz putlarınıza söyleyin, eğer güçleri yeterse sizi kurtarsınlar.'' diye bir nida geldi. Kafirlerin üstüne bir anda ateş ve kıvılcımlar yağmaya başladı. Bütün kafirler ve onlara ait şeyler, hatta taşlar bile yandı. İhtiyarlık ve acizlik sebebiyle o bulutun altına gidemeyen kâfirler, hararetin sıkıntısıyla bir miktar da olsa serinlemek için evlerine kapandılar. Fakat onlar da Cebrail aleyhisselamın sayhasıyla helak oldular. Yine Medyen halkı gibi sanki orada yaşamamışlar gibi onlardan en küçük bir eser kalmadı. Peygamberlerin hepsi Allahu Teala'nın emirlerini, yasaklarını bildirir. Aynı usulü kullanırlar. Peygamberler insanlara takvayı, Allahu Teala'nın emirlerine itaat anlatırlar. Tevhid'i anlatırlardı. Medyen halkı ve Eyke halkının peygamberlerini yalanlamaları ve inkarda aşırı gitmeleri üzerine Şuayb aleyhisselam onların helaki için dua etti ve helak oldular. Şuayb aleyhisselam kavminin helak olmasından sonra tekrar Medyen'de yerleşti. İnananlardan birinin kızıyla evlendi, iki kızı oldu. Kızlar büyüdü, kızlardan biri Musa aleyhisselamla evlendi. Kendisi iyice yaşlandı. Bir müddet sonra Mekke-i Mükerreme'ye gidip, Oraya yerleşti. Daha sonra vefat edip, Zemzem kuyusuyla, makam İbrahim arasında, Kabe'nin altın oluk tarafına defnedildi. Her peygamber gibi, Şuayb aleyhisselamın da, Kendine mahsus bazı özellikleri vardı. Bunlardan biri, Programımızın içerisinde birkaç kez değinmeye çalıştığımız, Tatlı ve güzel bir lisanı olması, insanları kırmadan hitap etmesiydi. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel konuşmasından dolayı Şuayb aleyhisselamdan hatibül enbiya diye bahsetti. Güzel konuşan peygamber. Şuayb aleyhisselamın bir başka özelliği de namazı çok kılması, Allah korkusundan çok ağlamasıydı. Allah korkusundan ve onun rızasını kazanabilmek düşüncesinden o hale geldi ki bir ara ağlamaktan neredeyse gözleri görmez oldu. Bir başka özelliği de şu aleyhisselamın yine değinmiştik alışverişte Allahu Teala'nın emir ve hesaklarına titizlikle uymasıydı. Bu sebeple başkalarının haklarının kendi üzerinde kalmamasına çok dikkat eder ve buna gayret gösterirdi. Halbuki onun kavmi terazi ve ölçüde hile yapmadan duramazdı. Zamanının geçer akçesi olan altın ve gümüş paraların kenarlarından kırparlar, alışveriş yaptıkları kimselere muhakkak zarar verirlerdi. Kendisinin de mucizeleri vardı her peygamber gibi. Bu Peygamberliğini ispatlamak, sözünün doğru olduğunu göstermek için Allahu u Teala'nın izniyle mucizeler gösterdi. Bunlar karşısında inananların imanı kuvvetlendi, bazı inanmayan kimseler imana geldi. İnatçı kafirlerse birçok peygamberi suçladığı gibi sihirbazsın dediler. Şuayb Aleyhisselam'ın mucizelerinden bazıları şöyle yeri gelmişken aktaralım. O Medyen halka bir gün dediler ki, ''Gerçekten sen peygambersen bize siyah olarak doğmuş olan kuzularımızı beyaz hale getir.'' Oldukça fazla sayıda kuzu bembeyazdı, şisim siyahtı. Bunların hepsinin beyaz olmasını istedi. Allahu Teala'ya dua etti Şuayb Aleyhisselam. Duası kabul edildi ve... ...bazı ismi şerifler kendisine verildi... ...bu ismi şerifleri okuyacaksın diye... ...bunları okuyunca... ...Şuayb aleyhisselamın... ...duası biter bitmez... ...kuzuların hepsi beyaz oldu... ...peki... ...inananlar oldu mu? Şaşırdılar... ...bu nasıl bir büyüdür dediler... ...yine dediler... ...sen... ...bize bir mucize göster... Eğer hak peygambersen şu dağlar var ya evet o dağlar taşlar kalksın düm olsun. Şuayb aleyhisselam dua etti Allahu Teala'ya. Allahu Teala da elini dağ ve taşlar üzerine koymasını emretti. Elini koyduğu yer yüksek bir yer düşünün toprak oluyor. Oradaki dağ ve taşlardan eser kalmıyor. Yine inanmadılar. Şüphesiz sen yalancısın deyip gittiler. Şuayb aleyhisselam peygamber olduğunu Allahu Teala'nın emriyle açıklayınca kalmi koyun sahibi olmayan Şuayb aleyhisselamın kendilerinin koyunlarını ellerinden almak için böyle bir hile yaptığını, büyü yaptığını iddia ettiler. Sen bizim malımıza göz diktin. Şuayb aleyhisselam bunu duyunca çok üzüldü. Kendisine koyun ihsan eylemesi için Teala'ya dua etti ve ondan sonra kısa bir zamandan sonra orada bulunan taşlara eliyle işaret etmesi emredildi. Şuayb aleyhisselam emredildiği şekilde işaret parmağını gösterdi. Taşlar neresi ise yeri oralarda hep koyunlar oldu. Şuayb aleyhisselamın koyunları kavminin koyunlarından kat ve kat fazla oldu. Yine Şuayb aleyhisselam bir defasında bir yerde bulunan taşların etrafında döndü. O taşlar bakır oldu. Bakırları işleten insanlar oldukça zengin oldu. Şuayb aleyhisselamın kavminin bulunduğu yerde büyük kum tepeleri vardı. İnsanlar onlardan çok sıkıntı çekiyorlardı. Şuayb aleyhisselamdan bu kum tepelerini kaldırmasını istediler. Allahu Teala'ya dua etti. Allah'ın izniyle tepeler uçan kuşlar gibi kalktı, kimsenin rahatsız olmayacağı bir yere gitti. Şuayb aleyhisselam, bir dağa çıkacağı zaman, dağ küçülür, adeta bir deve gibi çökermiş. Şuayb aleyhisselam, istediği yere çıkınca, yine eski halini alırmış. Şuayb aleyhisselamın son mucizesi aktaracağım, kelilerle ilgili. Eğer peygambersen dediler, Bizim üstümüze gökten bir parça düşür bakalım. Gökten azapindi. Önce sıcaklık arttı, daha sonra serin bir bulut geldi. İnsanlar bulutun altında toplandılar. Ondan sonra helak olup gittiler, anlatmıştık. Şuhayb aleyhisselamın buraya dikkat buyurunuz. Peygamberliğine inanmayan ey ki halkı, yine bir mucize isteyince, Şuhayb aleyhisselam, o... Eykelilerin putlarının karşısına dikildi. Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin bakalım dedi. Eykeliler gülüşmeye başladılar. Taş ve ağaçtan yapılmış saçma sapan putlar dile gelip Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu u Teala'dır. Ya Şuaib sen de Allah'ın peygamberisin dedi. Bu sözleri söyleyen putların hepsi yerlere düştü paramparça oldu. Herkes şaşkın, birbirlerine bakıyor eykeliler ama hiçbir şey yapamadan şiddetli bir rüzgar esti, kafirler, kimisi evine kaçtı, kimisi de orada öldü. Bazıları da bu mucizeler karşısında imanla şereflendi, Müslüman oldu. İnanmayanlar azgınlıklarını daha da arttırdılar, inananlara eziyet etmeye kalkıştılar. Her peygamberi olduğu gibi Şuayb aleyhisselama da yine kötülükte bulunmaya devam ettiler. Nereye kadar? Azap gelene kadar. Şuayb aleyhisselamın hayatından bazı bölümleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de yazan ve hadisi şeriflerde aktarılanlardan size bahsettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin güzel konuşanı Hatibül Enbiya diye bahsettiği Şuayb aleyhisselamın hayatını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olana emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.